وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد muhterem kardeşlerim selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve berekâtühü Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun <gülüyor> Kelime-i şehadet kelimesi eşhedü Allah, la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü la illallah dediğimiz zaman La meabude bi hakkin illa Allah. Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek bir ilah yoktur. Ancak Allah vardır. Bunun içeriğine baktığımız zaman da Allah azze ve celle'yi şirkten uzak tutup onun birliğini ibadette tek olduğunu ve kesin bir itikatla ona yalnızca bir olan Allah'a ibadet etmeyi içerir. Muhammedun Resulullah şehadetinin manasına baktığımız zaman da Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bütün insanlara gönderildiğini itiraf ve ikrar etmektir. Bunun içeriğine baktığımız zaman da Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın emrettiklerine itaat etmek, haber verdiklerini tasdik etmek, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yasaklanıklarından uzak durmak ve Allah Azze ve Celle'ye onun getirdiği şeriatla ibadet etmektir. Bunun da içeriği budur. Bunları bu derslerimizden sonra kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme imanı bozan sebepler nelerdir? Hangi şeyler yapıldığı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme imanı şehadeti yok eder, bozar. Şimdi bunun çok iyi bilinmesi gerekir ki kardeşlerim nasıl ki bizler hayrı biliyorsak aynı şekilde uzak durabilmemiz için şerri de çok iyi bilmemiz gerekir. Nitekim sahabeden Hüzeyfet İbnül Yemam radıyallahu anh'u diyor ki insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hep hayırdan soruyorlardı. Ben ise Allah Resulü aleyhissalatu vesselama şerden soruyordum ki neden? Çünkü o bana ulaşmasın, ben onda vuku bulmayayım, o şerri işlemeyeyim diye ben de insan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselama hep şerden soruyordum. Onun için nasıl ki insan hayırı biliyorsa düşmemesi için aynı şekilde şerri de bilmesi gerekir. Nasıl ki bizler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselama imanın şartlarını bilmemiz gerekiyorsa. Aynı şekilde o şehadeti bozan vesileleri, sebepleri de aynı şekilde bilmemiz gerekir ki onda hukuk bulmayalım inşallah. Ömer ibn-i radıyallahu anh'u diyor ki bu İslam bağı yavaş yavaş çözülür gider diyor. Şayet insanlar cahiliyetini, cehaletini bilmezse İslam da o şekilde ne yapar? Çözülür gider. O yüzden insan İslam'ı bildiği gibi Cahilliği de bilmek zorunda kardeşlerim. Evet. O yüzden sahabe Allah onlardan razı olsun bu ümmet içerisinde hayrı ve şerri en iyi bilen insanlardı. Hayrı çok sevdikleri gibi şerden de o şekilde aynı oranda sevmeyen, nefret eden insanlardı. Ki onlar imanın tadını tatmış ve o salih amelin tadını tatmış kimselerdi ve onlar için en sevmedikleri şey de küfürdü nasıl ki en sevdikleri iman ise aynı şekilde en sevmedikleri şey de küfür ve Allah'a karşı gelmek isyandı kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselama iman yani onu tasdik etmek onu doğrulamak ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerini doğrama, doğrulamak ona boyun eğmek, itaat etmek, nasılsa imandan ise aynı şekilde bu iki şeyi taan etmek, onları kötülemek, karalamak, ayıplamak da imanı yok eden şeylerdendir kardeşlerim. Şimdi bunu iki şekilde ayırmamız mümkün. Birincisi yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme imanı bozan şeylerden bir tanesi... Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şahsına tanetmek'tir, Şahsını kötülemektir. İkincisi de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın getirdiği ve dinen bilinmesi zorunlu olan şeyleri, haber verdikleri şeyleri de tanetmek, etmek, onları kötülemek de yine Nebi sallallahu aleyhi ve selleme imanı bozan şeylerden arasındadır. Birinci kısma baktığımız zaman kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına taan etmek, onun şahsını kötülemek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şehadeti bozan şeylerden bir tanesidir. Bunun içerisine Allah Resulü, Allah Azze ve Celle Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi seçmiştir ki, eğer ki insan onun dininde tebliğ ettiğinde taan ederse ki bu Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın kendisi ile gönderildiği dine tanetmektir ki o zaman bu da Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın kendisine edilen emaleti, iffeti ve salahı veya aklına, aklıyla alakalı salahı ile ilgili kötülemektir ki bu da küfürdür kardeşlerim. O yüzden her kim Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a söverse, küfür ederse nedir? Bu bir küfürdür, kafirliktir kardeşlerim. Veya Allah Resulü aleyhissalatu vesselamı ayıplarsa veya Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın nefsiyle alakalı bir noksanlıkla veya diniyle alakalı bir noksanlık kendisine Allah Resulü aleyhissalatu vesselama nispet ederse veya onun ırzı şerefi hakkında konuşursa veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şeyniyle alakalı, vasfıyla alakalı, şahsiyetiyle alakalı onu rencide edici şeyler konuşursa veya onun hakkında kötü konuşursa bunların hepsi küfürdür kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında bunlar küfürdür ve Muhammedun Resulullah şahadetini bozan sebeplerdir. Her ne kadar kendisi Allah Resulü aleyhissalatu vesselama iman ettiğini söylese de durum değişmez kardeşlerim. Eğer bir Müslüman Allah korusun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme söver ise bu kimse kafir olarak katledilir kardeşlerim. Öldürülür. Bu da Dört mezhep imamının ortak görüşüdür kardeşlerim. Yani bu konuda imamlar arasında hiçbir ihtilaf olmamıştır. Her kim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme söverse, kötü söz söylerse, hakaret ederse o kimse kafir olarak öldürülür. Eğer bu kimse zimmi bir kimse ise yani Müslümanların topraklarında yaşayan ve Müslümanların eman verdiği veya Müslümanlara cizye veren güveni altında yaşayan kafir bir kimse yine Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'a söverse alemlerin çoğuna göre bu kimse de katledilir, öldürülür kardeşlerim. Bu şekilde şaka veya ciddi olsun Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile şaka da olsa bunu söyleyen kimse arasında şaka veya ciddiyet arasında hiçbir fark yoktur kardeşlerim. O yüzden Allah azze ve celle diyor ki: "Vele imse'el tahum le yekulunna innema kunna nahuduv ve nelab." Onlara bunu niçin yaptınız diye sorduğunda onlar bizler oyun oynuyorduk, şakalaşıyorduk derler diyor. "Bul ebillahi ve ayati ve rasuli kuntum testehzi'un." Sizler Allah'la, ayetleriyle ve onun resulüyle mi alay ediyordunuz? "La ta'tediru." Sakın özür beyan etmeyin. قَدْ verdi وَعَدَ Muhakkak ki sizler imanınızdan sonra küfre düştünüz diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden bu da Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a sövmek gibi aynı şekilde alay etmek de küfürdür kardeşler. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı ayıplamak da bu şekildedir. Bir ili mehlinden bazı kimselerin İbn Ömer radıyallahu anh'dan Muhammed İbn Kab ve Zeyd İbn Eslem ve Katade'den rivayet ettiklerinde bir münafıklardan münafıklardan bir tanesi Tebük gazvesinde diyor ki bu diyor kuraalar kadar ki bununla Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabını kastediyor. İşte yemek yemeyi çok seven. Ondan sonra eee Dil olarak yalancı olan ve düşmanla karşılaştıkları zaman korkak olan başka birlerini görmedim diyor münafık. Tebuk gazetesinde. Bununla Allah Resulü ve sahabesini kastediyor. Alay ediyor. İşte yemeği çok seven, karınlarını şişiren, ondan sonra konuştukları zaman yalan söyleyen ve düşmanla karşılaştıkları zaman da korkan. Halbuki hiçbirisi ne Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ne de sahabesinde olan vasıflar değil. Ama sırf alay etmek amaçtı bu tür sözleri söylüyor münafıklardan bir tanesi Tebuk gazetesinde. Bunun üzerine Af i̇bn Malik bunu duyuyor ve sen yalan söyledin diyor. Ve ben bunu muhakkak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haber vereceğim diyor. O sahabe Avf i̇bn Malik radıyallahu o münafığın söylediği sözü Allah Resulü aleyhissalatu vesselama iletmeden ayet kendisini geçiyor. Ve Allah ayetini indiriyor. Biraz önceki ayet kelimesinde kelime okuduğumuz gibi. Onlara söylesen, sorsan neden böyle söylediniz? Bizler oynuyorduk, şakalaşıyorduk dediler diyor, derler diyor. Sizler Allah'ın ayetiyle, Allah'la ayetleriyle var, söyleme alay ediyordunuz. Ondan sonra o adam... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldi, özür beyan etti. Allah Resulü Aleyhisselam Vesselam devesine binmiş, o adam da devesinin o ipinden, yularından tutmuş, ayakları yerde diyor, taşlara sürte sürte gidiyor ve Allah Resulü Aleyhisselam Vesselam ona ne yapmıyordu? İltifat etmiyor ve o her defasında özür beyan ettiğinde ebillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehziun sizler Allah'la ayetleriyle ve rasulüle mi alay ediyordunuz diyordu başka bir şey de demiyordu aleyhissalatu vesselam ki onlar Allah Aleyhi aleyhissalatu vesselamın getirdiklerini ve onları ne yaptılar alaya aldılar o münafıklar Evet. Ki bununla alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsıyla alakalı e, taan etmenin, kötülemenin, ayıplamanın, küfür olduğuna delillerden bir tanesi de Allah Azze ve Celle diyor ki İnnellezîne yu'zûne Allah'a ve Resûlehu Allah'a, Allah'ı ve Rasulünü eziyet edenler, eza verenler. fi fiddunyâ vel âkhirâ Allah onlara hem dünyada hem de ahirette lanet etmiştir. وَاَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُه۪ينًا Onları alçaltıcı, acı verici bir azap hazırlamıştır diyor Allah Azze ve Celle. Lan, lanetmek, Allah'ın rahmetinden kovmak manasına gelir kardeşlerim. Şeytan aleyhillane lanetlenmiştir. Yani Allah Azze ve Celle onu rahmetinden kovmuştur. Eğer kim Allah'ın rahmetinden kovulmuşsa hem dünyada hem ahirette o kimse kafir bir kimsedir. Allah korusun kardeşlerim. Evet ki bu ayette ve birçok ayette Allah Azze ve Celle kendisini daima Resul Aleyhisselatu Vesselam ile birlikte zikreder. Allah'a itaat, Peygambere itaat, Resul Aleyhisselatu Vesselam'a itaat. Ve daha birçok şeyde Allah Azze ve Celle kendisiyle beraber ne yapmıştır? Kendi hakkıyla, Allah Azze ve Celle'nin hakkıyla Resulü Aleyhisselatü ve hakkını birlikte zikreder. Her kim Resul'e eziyet etmişse Allah Azze ve Celle'ye eziyet etmiştir. Her kim Allah'a peygambere itaat etmişse Allah'a itaat etmiştir. O yüzden ee, Allah'la kulu arasındaki tek vasıta peygamber aleyhissalatu vesselam'dır. Bu alaya alan kimseler ise Allah ve Resulü aleyhissalatu vesselam'ın arasını ne yapmışlardır? Ayırmaya çalışmışlardır. Bu yüzden de küfre düşmüşlerdir. Ee, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın şahsını kötülemekle alakalı delillerden, küfür olduğuna delillerden bir tanesi de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Kâb Eşref'i kim öldürür diyor. Çünkü o Allah'a ve razılüne eziyet etmiştir diyor. Kâb, Kâb İbn-i Eşref Mekkeli kafirlerden ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı diline dolayıp ona eziyet eden kimselerden bir tanesiydi. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona bir suikast düzenlenerek öldürülmesini emrediyor. Bu üzerine Muhammed İbn-i Mesleme radıyallahu anhu, Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, benim onu öldürmemi ister misin? O da evet diyor ve e, Muhammed İbni Mesleme de onu güzel bir oyun düzenleyerek, o Allah'a ve Resulüne eziyet eden Kâb İbni Eşref'i ne yapıyor? Katlediyor, öldürüyor. Ve bu şekilde daha birçok ayeti, ayette ve hadiste, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sözlü olarak taanda bulunan şahsiyetine karşı kötüleme, ayıplama yapan kimsenin küfür ve kafir küfrüne kafir olduğuna delalet eden birçok ayet ve hadis vardır. İmamların sözlerine baktığımız zaman ki ümmet arasında bunda hiçbir ihtilaf yoktur kardeşlerim. İshak İbni Rahüyeh, Rahüyeh diyor ki Müslümanlar Allah'a küfreden ile veya Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı söven kimsenin veya Allah Azze ve Celle'nin indirdiğinden bir şey reddedenin öldürülerek, kafir olarak öldürülmesinde birleşmişlerdir buyuruyor. Ve niye hatta bir diyor ki, Müslümanlar arasında Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı söven bir kimsenin kafir olduğuna dair hiçbir görüş ayrılığı bilmiyorum diyor. Ve yine Muhammed İbni Sehmun diyor ki, ümmetler Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a söven ve onu ayıplayan kimsenin kafir olduğuna ve yine onun Allah'ın azabına uğrayacağına dair ümmet arasında hiçbir görüş ayrılığı bilmiyorum diyor. O yüzden her kim Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a iman ettiğini söylese dahi şahset e, Şayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına dair bir taanda, bir kötülemede, bir ayıplamada bulunursa o kimse kafirdir kardeşlerim. Çünkü bu e, hakka bağlı olarak birçok hak da buna bağlıdır kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi Allah Resulü Vesselam, Allah Azze ve Vesselam'ın hakkıdır. Ki onu inkar eden, Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar eden, Kimin Resulünü inkar etmiştir? Allah'ın Allah Resulünü inkar etmiştir. Bu da Allah'ın bir hakkıdır. Ki Allah Azze ve Celle'nin insanların efendisi dediği kimseyi inkar etmiştir. Ona e, Onun dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin kitabına ve Allah Azze ve Celle'nin dinine taanda bulunmuştur. Ki onun sıhhatinde taanda bulunmuştur. Allah Azze ve Celle'nin uluhiyetine taanda bulunmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a taanda bulunmak, onu kötülemek, aynı zamanda Allah'ı onun risaletini yalanlamak olduğu gibi Allah Azze ve Celle'yi yalanlamak manasına da gelmektedir. Çünkü dediğimiz gibi Allah ile kullar arasındaki vahiy manasındaki tek da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla Allah'ın kelamını da yalanlamış olur peygamber sallallahu aleyhi ve selleme taında bulunan kimse. Kimse. Ve yine bu bütün müminlerin hakkıyla alakalı bir alakası, alakası olan bir şeydir. Bu ümmet ve bütün ümmet bütün müminiyle özellikle bu ümmet bütün dünya ve ahiret işlerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hayırı yaparak cennete girer ve onun emrettiği, yasakladığı şeyleri yaparak da ne yapar? Cehennemlerle uzaklaşırlar. Ve siz ona birisi sövdüğü zaman aynı zamanda insanın nefsinde ona karşı ne olacaktır? Belki bir kötüleme, belki bir soğuklama meydana gelecektir. Bu aynı zamanda yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına taan, onu sevmeme, ona sövme, aynı zamanda bütün ümmete sövme manasına da gelecektir. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi hakkıyla, kendi nefsiyle alakalı da hakkı vardır. Çünkü insan, bir yerde insanın şerefine, haysiyetine sövmeniz, haysiyetine laf atmanız, belki de onu öldürmenizden nedir? Çok daha kötüdür kardeşlerim. İnsan bir kere ölür ama haysiyetine şerefine leke sürdürdüğünü, sürdüğünüz zaman insan her gün ölür. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına karşı yapılmış en büyük taanlardan bir tanesidir. Ki diğer insanların veya dine girmek isteyen insanların Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın nefsinde hakkında suizanda bulunmalarına ne alacaktır? Sebep olacaktır. Bu da Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın şahsıyla alakalı söylenen sözlerin nedenli yani küfür olduğu gibi aynı zamanda Allah'ın hakkına, bütün müminlerin hakkına ve aynı zamanda Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hakkına tecavüzdür kardeşler. Allah Azze ve Celle bize Resulü aleyhissalatu vesselama hakkıyla iman eden kullarından eylesin kardeşlerim. O yüzden bütün bu deliller gösteriyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şahsına taanda bulunan onu kötüleyen, onu ayıplayan ona şakayla da veya ciddi de olsa ona alaya ayıp, alıp söven kimse kafirdir kardeşlerim çok açık ve net ve bundan tabi ki zorlanan kimse bundan müstesnadır ki Allah Azze ve Celle Kur'an'da illa men okriha ve kalbu mutmainun bil iman fakat diyor kendisi zorlanan fakat kalbi mutmain olan kimse bunun dışındadır. Bu ayet Ammar bin Yasir radıyallahu anhu hakkında iniyor biliyorsunuz kendisi e, Mekkeli müşrikler tarafından çok kötü bir şekilde e, eziyete uğruyor, e, işkencelere uğruyor ve ee, maalesef onların dediğini demek zorunda kalıyor. Allah Resulü Selam'a sövüyor. Onların ilahlarını övüyor. Tabii onlar bu şekilde onu serbest bıraktıklarında Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a çok kötü bir hal içerisinde geliyor. Allah Resulü ne olduğunu sorduğunda Ey Allah'ın Resulü onlar bana o kadar işkence ettiler ki sonunda sana sövmemi ve ilahlarını hayırla yad etmem karşılığında beni serbest bırakacaklarını söylediler de ben de bunu yaptım diyor. Allah Resulü kalbine dokunuyor. كيف تجدو Kalbini nasıl buluyorsun? Kalbinde ne var? Yani evet sen dilinle söylemişsin ama kalbinde ne var dediğinde o da diyor ki mutmainnen bil iman Ya, Rabbi diyor, ya Resulallah kalbim senin imanınla, imanla dop dolu diyor. Mutmain, huzurlu bir şekilde. O zaman diyor eğer onlar Aynı şekilde sana işkence ederlerse sen de onların söylediklerini söyle diyor. Ve bunun üzerine Allah Azze ve Celle İlla men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman Kalbi iman olduğu, imanla dolu olduğu halde buna zorlanan kimse bunun dışındadır. Ama biz genel hükmünü yapmayız, bilmek zorundayız. Ama bununla beraber Bilal İbni, Bilal Radıyallahu anhu gibi işkence gördüğü halde hiç o sözleri söylemeyen sahabeler de vardı. Allah onlardan razı olsun kardeşlerim. Amin. Anlarım, evet, Allah hepsinden razı olsun. Onlar hakikaten bu dinin ilk iman eden kimseleriydi ki Allah Azze ve Celle daha hayatlarındayken onların birçoğunu cennetle müjdelemişti kardeşlerim. Yani bizim bildiğimiz hani aşere-i mübeşşere cennetle müjdelenin on kişi daha hakikaten gelen rivayetlerde onun 10 on olmadığı çok daha fazla olduğu rivayetleri var. Mesela bir tanesi biraz önce zikrettiğimiz Bilal Habeşer radıyallahu anh Allah Resulü vesselam bir gün diyor ki ey Bilal diyor ben diyor senin cennette giderken önümde bir nal sesini yani tokunya sesinin tıkırtısını duydum baktım ki bu sensin diyor. Cennetten bahsediyor. Sen diyor ne yaptın da bu cennete girdin? Ey Allah'ın Resulü diyor ben her abdest aldığımda muhakkak diyor ardından iki rekat namaz kılarak diyor. Allah onlardan hepsinden razı olsun kardeşlerim. Evet e, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme imanı yok eden e, sebeplerden e, bir tanesi de Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın haber verdiklerini taan etmek, kötülemek, ayıplamak. Onu inkar ederek ya da onu ayıplamak suretiyle. Evet, şimdi bunun için bazı şartların yerine gelmesi gerekir kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi ümmetin bir araya geldiği, işte beş vakit namaz gibi... Ramazan ayı gibi veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletinin umum olması, bütün insanlığa indirilmesi gibi, dinen bilinmesi zorunlu olan şeyleri inkar eden kimse bu şehadeti bozmuş kimsedir. Evet. Ee, bunun da bazı şartları vardır kardeşlerim. Yine eğer bir kimse İslam'da henüz yeni girmişse ve bununla alakalı da sırf cehaletinden dolayı bu sözü söylemişse o kimse nedir? Mazur görülür ve kafir denilmez. Tekfir edilmez. Ve yine bu kimse eğer e, bu münkeri yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın haber verdiklerini herhangi bir ikrah olmadan, zorlama olmadan söylüyorsa bu da daha önce söylediğimiz gibi kafir olur kardeşlerim. Evet. Eee bu hükümlerdeki olan kimseler, bunu kimsenin küfrüyle e, hükmedilir kardeşlerim. Ayıplayan, e, dinin e, emirlerini ayıplayan, küçümseyen kimse de ne olursa olsun, bunu ister şakayla olsun, ister ciddiyetle olsun, bu kimse de kafir olur kardeşler. Mesela toplumumuzda bazen işte sakalla alay edildiğini veya ne bileyim çarşafla alay edildiği bu tür durumlarda nedir bu bir küfürdür kardeşler. Evet bununla alakalı e, birçok misal vardır ki bunlardan e, bir tanesi şudur kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yolunun e, yoluyla alakalı olarak bugün insanların kendi kordukları kanunların Allah Resû bu dinimizin getirdiği kanunlardan daha iyi olduğunu söylemek nedir? bu hükme giren, Muhammedun Resulullah şehadetini bozan şeylerdendir ki, bugünkü İslam kanunlarının işte bir gericilik olduğunu, işte moderne uymadığını, günümüze uymadığını söylemek de küfürdür. Ve bu Muhammedun Resulullah şehadetini bozan en büyük şeylerden, söylemlerden bir tanesidir. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın getirdiği herhangi bir şeyi sevmemek eğer onunla amel etse bile eğer onu sevmiyorsa, buz ediyorsa o kimse de kafirdir kardeşler. Ve yine e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatından çıkmanın mümkün olduğuna intikad etmek. Bunun da misali ki günümüzde e, her ne kadar Allah Resulü aleyhissalatu vesselama iman etmenin farz olduğunu söyleseler de ona itaati veya e, madem ki Allah bir, yani herkes ona ibadet ediyor, milletlerin birbirine karışması, ihtilaf etmesi veya e, ne yapmaz? Zarar vermez. E, bu şekilde e, ki söylemler, vahdetül e, edyan dedikleri, dinlerin bir araya gelmesi dedikleri meseledir ki kardeşlerim bu da küfürdür. Yani dinler arası diyalog. Diyan, dinler arası diyalog, vahdetül edyan diyorlar Arapçasında. Yani dinler arasında diyalog ki yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın bir yerde şeriatını ortadan kaldırıcı söylemlerdir kardeşlerim bunlar. Yani her ne kadar Resulü tasdik ettiniz de onun getirdiği şeriatla amel etmeniz gerek yoktur. Madem ki bir olan Allah'a, hepimiz bir olan Allah'a ibadet ediyoruz, o zaman hiçbir sıkıntı yok. Ki bu dinler arası, diyalog dedikleri meseledir ki bu da küfürdür kardeşim. Yani üzü la beraberiz ama Muhammed'e Resulat evet. gerek yok. Evet. Bu yani yani ee, Evet. Yine İkincisi olarak bunun şeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu üzere ilim tahsil etmeyip onun ameli üzere amel etmemeyi gerektiren şeydir ki bu da İslam'ın e, ikinci şehadeti olan Muhammedun Resulullah şehadetini bozandır. Ki biz şehadetin ikinci kısmında Muhammedun Resulullah da şartlarından bir tanesi de neydi onun getirdiği şeriat üzere Allah'a ibadet etmek ki bazı insanlar bugün tutmuşlar sadece Kur'an'ı ellerden almışlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı saf dışı bırakarak kendilerince bir ibadet şekli uydurmuşlar ve o şekilde ibadet etmeye çalışmaktadırlar ki bu küfürdür kardeşlerim ki Allah Azze ve Celle'ye Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriat üzere ibadet edilir başka türlü ibadet edilmez çünkü sizde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da en güzel bir numune bir örnek vardır diyor Allah Azizle Celle. Eğer peygamber aleyhissalatu vesselamın şeriatının dışına çıkarsanız bu da Muhammedun Resulullah şahadetini bozan şeylerden bir tanesidir. Ve yine Nebi sallallahu aleyhi ve selleme imanı bozan şeylerden bir tanesi de İslam'ı bozan genel şeyler de Aynı şekilde aynı zamanda Allah Resulü aleyhissalatü vesselama imanın şehadetini de bozmaktadır. Bunlardan bir tanesi Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmak. Tekim Allah Azze ve Celle İnnallâhe la yegfiru en yuşrake bihi ve yegfiru mâdûne zâlike limen yaşa Allah Azze ve Celle kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındakileri ise dilediği kimse için bağışlar diyor Allah Azze ve Celle. Neyine buyuruyor ki Lئن أشركت لا يحبطن Muhammed sen bile şirk koşacak olsan muhakkak ki bütün amellerin iptal olur ve hüsrana uğrayanlardan olursun. ولو أشركوا لحبط eğer şirk koşacak böyle öşrekü onlar şirk koşsalar bütün amelleri ne yapar boşa gider mahvolur kat اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Kim Allah'a şirk koşarsa muhakkak ki onun gideceği Allah onu cenneti Allah ona cenneti haram kılmıştır. Ve onun gideceği yer de cehennemdir diyor Allah Azze ve Celle. Bu İslam'ı bozduğu gibi aynı zamanda Muhammed'un Resulullah şehadetini bozan sebeplerden bir tanesi. Ve yine Allah ile kendisi arasına vasıtalar vesileler edinmek ki bir e, Sadece ve sadece Allah'ın gücü yettiği şeylerde başkasından yardım beklemek. Ki Cübbeli Ahmet bir sohbetinde diyor ki başın dara düştüğü zaman diyor Abdülkadir Geylani nerede ya Bağdat'ta diyor. Bağdat'ın tarafına döndür diyor. On bir tane adım at diyor. Sonra yetiş ya Abdülkadir Geylani diyor o sana gelir diyor. Mektubatta böyle yazıyor diyor. Yani apaçık bir şey, ve apaçık bir küfürdür kardeşlerim böyle. Tabi diyor vahabiler şimdi buna şirk, kâfir derler. <gülüyor> Oraya da yazıyor diyor kafir derlerdir. Evet, "İnnelle dine min dunillahi ibadun ensalukum. Sizlerin Allah'tan başka çağırıp durduklarını sizin gibi insanlardır." diyor Allah azze ve celle. "Yed'un min dunillahi ma la yedurruhu ve ma la yenfa'uhu." Onlar diyor kendilerine ne fayda, ne de zarar verecek bir şeyi çağırırlar diyor. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُونَ عَلّٰهِ حَدًا Muhakkak ki mescitler Allah'ındır. Orada Allah'la birlikte başka birine ibadet etmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Bu e, nasıl ki İslam'ı yok eder ise aynı şekilde Muhammed'un Resulullah şehadetini de yok eden sebeplerdendir. Üçüncüsü sihirdir kardeşlerim. Ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de وَمَا Ahadin Hatta اَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا اِنَّمَا نَحْمُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ O iki melek, sihir için Allah'ın imtihan için gönderdiği iki melek, e, bizler birer fitneyiz, imtihan aracıyız, sakın sihri öğrenerek kafir olmayın demeden kimseye o sihri öğretmiyorlardı. Sihri öğrenmek, öğretmek de nedir? küfürdür. İslam'ı dinden çıkarttığı gibi Muhammed'un Resulullah şehadetini bozan sebeplerden bir tanesidir. Ve yine Müslümanların aleyhine müşriklere yardım etmek. Onlara destek vermek. Allah Azze ve Celle وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Kim onlardan o müşrik ve kafirleri desteklerse, yardım ederse, o da onlardandır diyor Allah Azze yani ve Celle. Evet. Bu şekilde, yani günümüzde bu o kadar çok yaygınlaştı ki kardeşlerim, neredeyse kafire kafir demekten korkar olduk veya ayıplanır olduk kardeşlerim. Osmanlı döneminde gavurlar buraya girdiğinde demişler ki, sakın gavurlara yavur demeyin. Gavurlara gavur demeyin. Ve... Maalesef bu o kadar çok yayınlan e, Müslümanların müşriklere karşı yardım ve destek vermesi günümüzde dediğimiz gibi neredeyse kafire kafir demekten utanır olmuşuz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bize izzetimizi ve şerefimizi geri versin kardeşlerim. Amin. Bu aynı zamanda İslam'ı yok ettiği gibi yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı şehadeti de bozan sebeplerden. Allah Azze ve Celle'nin dininden yüz çevirmek. Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenmemek ve onunla amel etmemek. Bu da dini bozan şeylerdendir. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا Diyor ki Allah'ın ayetleri kendisine, Rabbisinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı zaman sonra da ondan müşt çeviren kimseden daha zalim kim vardır diyor. İnnâ minel mücrimine muntakimûn. Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacağız diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden bir kimsenin Allah'ın dinini öğrenmesi ve onunla amel etmesi gerekir. Yani ondan yüz çevirmemesi gerekir. Evet. Ki bütün bunlarla alakalı korkan veya ciddi veya şaka arasında hiçbir fark yoktur kardeşler. Bütün bu saydığımız beş tane unsur şakayla da olsa, ciddiyle de olsa nedir? Ve bütün saydıklarımız insanı küfre götürür. İnsanın Muhammedun Resulullah şahadetini bozar kardeşler. Allah Azze ve Celle Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla iman eden, onun şeriatınca amelden kullarından eylesin kardeşlerim. Hakka hak bilip hakka tabi olmayı, batılı da batıl bilip, batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver, hem de ahirette iyilik ver. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım amin. Bizi rahmetiyle cennetine gücüldü, kullarından eyle. Amin. Sübhaneke bihamdik. Eşhedü en la illa ente estaghfiruka ve atubu ilek ve afiru da'vana en ilhamdülillahi rabbil alemin.